Radyo tiyatrosu. Jules César. Yazan William Shakespeare. Türkçesi Mehmet Şükrü Erdem. Uygulayan Özcan Eren Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Sezar Toron Karacoğlu Kaska Kani Kıpçak California Gül Gülgün Antonius Doğan Bavli Falcı Fadıl Garan Brütüs Muhip Arjuman, Kasyus Çetin İpekkaya Siseron Erhan Abir Lüsyüs Engin Gürmen Portia Jehan Mahvi Ayral Desyüs Metin Çoban Sezar'ın Uşağı Sükan Kahraman Artemidorus Atıf Avcı Metellüs Sember Hikmet eldek Uşak Argun Kınal Vatandaşlar Ümit Gürses Devrin Parsuçan, Cemil Şahman Hüsun Tozan Oktavyus Burçin Oraloğlu Lepidus Özkan Güroğul Titinius Mazlum Kiper Pendarius, Doğan Sevsevil, Asker Metin Ergünoğlu, Straton Tansu Konuralp, Mesela Afif Yesari Susun Sezar bir şey söylüyor evet, Kalpurnia Buradayım efendimiz Antonius koşarken yolu üstünde bulunun Antonius. Efendimiz Koşarken Kalpurnia'ya dokunmayı unutmayın Babalarımız bu kutsal koşu sırasında Kendisine dokunulan kısır kadının Kısırlığından kurtulacağını iddia ederlerdi Sezar şunu yap dedi değil mi O yapılmıştır Hadi tören başlasın Sezar Kim çağırıyor beni Susturur şu Kalabalığın içinden beni çağıran kimse söylesin Ne istiyor Mart ayının 15. gününden Kendini koru Kim bu adam Brutus Mart ayının 15. gününden Kendinizi korumanızı söyleyen bir falcı <gülüyor> Delinin biri olmalı Geçelim Biz kalıyoruz Sezar Cassius görüşeceklerimiz var Yarışı görmeye gitmeyecek misiniz? Hayır Cassius Rica ederim gidelim Ben eğlenceden zevk alacak durumda değilim Antonius'un neşesi bende yok Ama size engel olmak istemem buyurun gidin Prutus, ne zamandır size dikkat ediyorum Gözlerinizde artık o tatlı bakışlar kalmadı Sizi seven dostlarınıza karşı çok soğuk davranıyorsunuz Bakışım bulutluysa Cassius bilin ki kendimden başka kimseye dargın değilim Bir süredir garip duygular ve düşünceler beni yoruyor sizin gibi iyi dostlarım bundan alınmamalı. Bu alkışlar da ne oluyor? Yoksa halk Sezar'ı kral olarak mı görmek istiyor? Siz böyle olmasını istemiyor musunuz Brutus? Sezar'ı severim ama böyle olmasını gerçekten istemiyorum Cassius. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Brutus ben de Sezar gibi hür doğdum. Siz de öyle. İkimiz de onun gibi yetiştik. İkimiz de kışın soğuğuna onun kadar dayanabiliriz. Bakın size ne anlatacağım. Bir gün karanlık ve fırtınalı bir havada... Tiber'in bulanık suları kabarırken Sezar bana... ...Kasyus şu çılgın dalgalara atılarak karşıya geçmeye cesaret edebilir misin demişti. Hemen soyunup girdim suya. Ona da arkamdan gelmesini söyledim. Homurdanan suları yarıp bütün gücümüzle suyla çarpışıyorduk. Tam kıyıya yaklaştığımız zaman Sezar... ...yetiş Kasius batıyorum diye bağırdı. Onu Tiber'in dalgalarından çekip ben kurtardım. İşte bu adam şimdi bir tanrı. Kasius ise onun önünde eğilmek zorunda olan bir zavallı. İspanya'da sıtmaya tutulmuştu. Hastalığı arttığı zamanlar nasıl titrediğini görmeliydiniz. Evet Sezar titriyordu. Korkak dudaklarının rengi uçmuş... ...o bir bakışıyla dünyayı titreten bakışları parlaklığını kaybetmişti. Para su verin, para su verin diye yalvarıyordu. Gene alkış. Bu alkışlar Sezar'a verilen yeni sıfatları anlatsa gerek. Protus ve Sezar. Bu Sezar'da ne var? Neden bu at sizinkinden daha ahenkli olsun... İkisini de bir yere yazın... ...sizinki de o kadar güzel... ...sizinki de ağzı o kadar süslüyor... İkisini de tartın... ...sizinki de onunki kadar ağır... ...Brutus da Sezar gibi kolaylıkla bir ruhu elde edebilir... ...Sezar bu kadar büyüyebilmek için... ...hangi yemeklerle beslendi... Sizde ben de babalarımızdan... ...bir zamanlar Roma'da bir kral görmektense... ...bir ifrit görmeyi ye tutan... ...bir Brutus yaşadığını duymuştuk... ...beni sevdiğinizi biliyorum Cassius... ...söylediklerinizi düşünecek... sizden gene görüşeceğim... O zamana kadar soylu dostum İnanın ki Brutus ortalarda görünmemeyi istiyor Oyunlar bitmiş olmalı Dönüyorlar Geçerlerken Kaska'yı kolundan çekinde olup bitenlerin hepsini anlatsın bize Peki Cascius Bakın bakın Sezar'ın alnında kızgınlık çizgileri var Ötekiler de Azarlanmış çocuklar gibi küskün Kalpurnya'nın rengi sararmış Ne olduğunu Kaska bize söyler İşte Sezar geliyor Antonius Sezar ben etrafında daima şişman Pembe yüzlü adamlar isterim Şu Kasyus ne kadar soğuk Çok düşünüyor Böyle adamlar tehlikelidir Korkmayın Sezar O soylu bir Romalıdır Ben Sezar olmayıp da korkak bir olsaydım Şu cılız Kasyus'ten çekindiğim kadar Kimseden çekinmezdim Çok okuyor Senin gibi eğlenceden hoşlanmıyor Pek az gülüyor Böyle adamlar kendilerinden büyük adamları çekemezler bu sebepten de tehlikelidirler Şimdi sen bana onun için düşündüklerini açıkça söyle Hadi gel şuradan gidelim Gittiler Neler konuşuyorlardı acaba hey, Kaskat Eteğimi neyi çekiyorsunuz bir şey mi söyleyeceksiniz Evet Kaskat Bugün olup bitenleri bize anlatın Sezar neden hüzünlü Sezar'a bugün bir taç sundular ama o elinin tersiyle tacı itti. O zaman halk çılgınca alkışladı. İkinci alkışın sebebi neydi? Aynı şey. Sezar ikinci defa sunulan tacı reddettiği için. Ya üçüncü alkış? Taç Sezar'a üç defa sunuldu. Üçünde de itti onu. Ama her defasında <gülüyor> eli biraz daha yavaşlıyordu. Alkışlar hep bunun içinde. Tacı kim sundu ona? Antonius. Antonius. <gülüyor> akşamlar kaska... ...Cezar'ı mı geçirdiniz? Neden öyle soluk solu az? Gözlerin için büyümüş? Ah Çiçerom... ...bütün dünya çürük bir bina gibi kökünden sarsılırken... ...hiç heyecanlanmıyor musunuz? Ben ne fırtınalar, iri meşe ağaçlarını deviren... ...homurtulu rüzgarlar... ...ne coşkun denizler gördüm... ...ama bu geceki kadar ateş yağdıran fırtınaya... ...hiç rastlamadım. Tanrılara karşı pek küstahlaşan dünya... ...onlara savaş açmış olmalı. Nasıl? Acayip şeyler görmüş olmalısınız Kaskal. Sizin de tanıdığınız bir esir meşale gibi yanıp alevler saçan sol elini havaya kaldırmıştı. İnan, bu el yanmıyordu. Bundan başka Kapitolu'nun yanında bir aslan gördüm. Gözlerini bana dikti, saldıracak yerde homurdanarak uzaklaştı. Daha ötede korkudan hayalete dönmüş yüz kadar kadın yollarda ateşten insanların gidip geldiğini gördüklerine yemin ederek birbirlerine sokuluyorlardı. Dün de öğleden sonra gece kuşu alanın ortasına konarak acı acı öttü. Bütün bunlar Çiçeron iyi alametler değil. Doğrusu garip. Sezar yarın kapıta öyle gelecek. Evet. antonius'a bize haber göndermesini söylemiş. Öyleyse iyi geceler Kaskar. Gökyüzü bu haldeyken dışarıda gezinmek doğru olmaz. Uğurlar olsun Çiçeron. <Gülüyor> Gelen var. Kim acaba? Kim o? Bir robalı. Sesine bakılırsa Kaska. Çok iyi kulağınız var Kasyus. Bu nasıl gece kuzum? Namuslu insanlar için güzel bir gece. Senatörlerin yarın Sezar'ı kral ilan etmek istediklerini söylediler. Denizlerde, karalarda, her yerde taç taşıyacakmış. O zaman ben de şu hançeri saplayacağım yeri bilirim. Kasyus, Esur olan Kasyus'u kurtaracak. Altında ezildiğim zulmü istediğim zaman sarsabileceğimi dünyaya göstereceğim. Ben de. Her eserin özgürlüğü kendi elindedir Elinizi verin Bütün bu haksızlıkları ortadan kaldırmak için Gizli bir anlaşma yapalım Sözümüz Söz. Ben bu iş için iyi yürekli ve akıllı romanlardan birkaç kişiyle anlaştım Pompe kemeri altında beni bekliyorlar Bu korkunç gecede yollar bomboştur Söz. Bir gelen var Sinna yürüyüşünden anladım O da bizimle birlik Sinna Böyle telaşla nereye koşuyorsunuz Arıyordu. Kim bu? Metellus Siberd. Hayır hayır, Kaskad. Bizim gibi düşünenlerden biri. Ah Kassius, Brutus da inanıramayabilseydim. Acele etme, acele etme la. Şu kağıtları alın. Göreceği biçimde Brutus'un masasının üstüne koyun. Bunları da penceresinden atarsınız. Bütün bunları yaptıktan sonra Pompey merine gelin, bizi bulursunuz. Decius ve Trebonius oradalar, değil mi? Sizi aramaya giden Metellus Simber'den başka herkes oradan. Ben bu kağıttan söylediğiniz yerlere bırakmaya gidiyorum. Pompey merine gelmeyi unutmayın. Hadi kaska, biz de Gündoğmadan Brutus'un evine gidip kendisiyle görüşelim. Benliğinin dörtte üçünü elde etmiştik zaten. Bu görüşmeden sonra hepsi bizim olacak. Gündoğmadan onu uyandırıp işimizi sağlamamalı mıyız? Lucius, hey Lucius. Ah ben de onun gibi uyuabilsen. Uyan diyorum sana Lucius. Beni mi çağırıyorsunuz efendimiz O damı bir şamdan güldürdüm Peki efendimiz Bu ancak onun ölümüyle gerçekleşebilir Söz konusu olan milletin özgürlüğü Taç giymek istiyor Ona taç giydirmek Bu onun eline canı istediği zaman Bizim için tehlikeli olabilecek bir silah vermek demektir Doğrusunu söylemek lazım gelirse Ben şimdiye kadar Sezar'ın akıl dışında hareket ettiğini görmedim Ama herkes bilir ki Alçak gönüllülük genç itirazların merdivenidir. Yükselmek isteyen yüzünü ona çevirerek tırmanır. Bir defada son basamağı vardı mı arkasını döner bulutlara bakar. Yılanı daha yumurta halindeyken esmeli. Pencerenizin altında şu mühürlü kağıtları buldum efendimiz. Şamdanınız da yanıyor. Nedir o kağıtlar ver bakayım. Hadi sen de git yat. Daha sabaha çok zaman var. Yarın Mart ayının 15'i değil mi? Bilmiyorum efendimiz Takvime bak da bana haber ver Peki efendim Bakalım ne yazıyor şu kağıtlarda Neyi uyuyorsun Uyan da bak neler oluyor Roma tek adamın emrine mi girecek Kalk söyle vur Demek böyle Vurma istiyorlar onu Efendimiz Mart ayının on dördü bu gece bitiyor Peki Kapıyı vuruyorlar bakıver yavrum Efendimiz Cassius gelmiş sizi görmek istiyor Yalnız mı? Hayır efendim kendisiyle birlikte gelenler var Ama yüzlerini mantolarıyla örttükleri için tanıyamadım İçer abi. Hoş geldiniz Cassius Bütün gece uyuyamadım Sizinle gelen arkadaşları tanıyor muyum? Hepsini tanıyorsunuz İçlerinde sizi saymayanı yoktur İşte Desius İşte Sinna İşte Trebonius İşte Casca Hepiniz hoş geldiniz Böyle gözlerinizle gece arasına Hangi uyanık kuşku girdi Kararınızı öğrenmeye geldik Brutus Bizimle beraber misiniz değil misiniz Hepiniz birer birer ellerinizi verin bana Yemin ederim Hayır yemin istemez Romalıların tutulacak sözden başka bir bağ ihtiyacı yoktur En iyi yemin namuslu bir adamın Başka bir namuslu adama verdiği söz değil midir Evet ama Yemini papazlara korkaklara bırakalım Sezadan başkasına eleşilmeyecek Çok iyi söylediğinde istiyorsun Sezar'ın bu kadar çok sevdiği Antonius'un Sezar'dan sonra yaşamasının doğru olmayacağını ben de düşündüm Antonius başımıza dert açabilir Bu yüzden ikisi de birlikte Cassius, değil? Cassius Kanlı katiller gibi baş ayırdıktan sonra bedeni de parçalamaya kalkarsak Tuttuğumuz yol çok kanlı olur Cellat değil kurban kesenlerden olalım Cassius Sezar'ı köpeklere layık bir leş gibi değil Tanrılara layık bir kurban gibi parçalayalım Marcus Antonius'a gelince Sezar'ın başı devrildikten sonra Kolu ne yapabilirse o da ondan fazlasını yapamaz Ne olursa olsun korkuyorum ben ondan Sezar'a olan sevgisi Saat 3-3 aldı Ayrılma vakti geldi Bugün Sezar'ın evden çıkıp çıkmayacağı belli değil Eskiden hayallere Rüyaya önem vermeyecek kadar Aklı başındayken Bu yakınlarda böyle şeylere inanmaya başladı Belki bu gecenin korkunçluğu Onu bugün Kapitol'e gitmekten alıkoyar Aa, Bundan hiç korkmayın Çıkmamaya karar vermiş olsa bile ben onu caydırabilirim. Suyuna giderek onu kapitöle götürmeyi ben üstüme alıyorum. Biz de sizinle birlikte gideriz Deşus. Saat sekizde karar verildi. Son söz bu olsun. Yiğit kardeşler rahat ve neşeli görünün. Bakışlarınız size ele vermesin. Görevimizi Romalı oyuncularımızın rollerine oynadıkları gibi metanetle yerine getirelim. Sabah yaklaşıyor. Hepinize uğurlar olsun. Brutus Efendimiz Ne istiyorsunuz Portia Bu saatte neden kalktınız Nazik vücudunuzu sabahın nemli serindiğine Göstermeniz sağlığınız için hiç de iyi değil Ansızın yatağımı bıraktığınızdan dolayı Size kırgınım Brutus Dün akşam yemek yerken birdenbire kalkıp Odanın içinde gezinmeye başladınız Neniz var diye sorunca Bana dik dik baktınız Tekrar sordum Bana cevap verecek yerde elinizin öfkeli bir hareketiyle Sizi yalnız bırakmamı işaret ettiniz sizi yemekten konuşmaktan Uyumaktan alıkoyan bu dert nedir Sevgili efendim Bana sıkıntınızın sebebini söyle. Biraz keyifsizim işte hepsi o kadar Hı, Brutus akıllıdır Rahatsız olsaydı iyileşmek için Gerekeni yapardı Ben de öyle yapıyorum Hadi yatağınıza dönün sevgili Porçaya Brutus Hasta olan senin ruhun Bunun sebebini bilmek benim hakkım Ödevim Önünde diz çökerek vaktiyle dillerde dolaşan güzelliğim Hakkı için sana yalvarıyorum. Niçin bu kadar kederli olduğunu... ...bu adamların böyle gece yarısına yapmaya geldiklerini söyle. Diz çökmeyi Portia'ya ayar Hakkı. Söyleyin bana sevgili Brutus. Evlilik sözleşmemizde size ait sırların benden gizleneceği yazılı mıydı? Yalnız sofrada karşınızda oturmak... ...yatağınızı neşelendirmek... ...ara sıra sizinle konuşmak için mi varım ben? Eğer öyleyse Portia Brutus'un karısı değil odalı... Siz benim kalbime dökülen kan damlaları kadar aziz karımsınız Söyledikleriniz doğruysa şimdiye kadar sırrınızı öğrenmiş olmalıydım Ben kadın olduğumu biliyorum Ama Brutus'un kendisine seçtiği bir kadın Kato'nun kızı ve herkesin saygı duyduğu bir kadın Öyle olunca da bana güvenmelisiniz Sırrınızı söyleyin Kimseye açıklamayacağıma inanın Tanrılar Beni bu kadar soylu bir kadına layık kılın Bu gece her şey nasıl da gürültülüydü Kalpurnia uykusu arasında Üç defa İmdat Sezar'ı öldürüyorlar diye haykırdı Hey kim var orada Efendimiz Git falcılara söyle hemen kurban kessinler Ne sonuç çıkardıklarını da bana haber versinler Baş üstüne Efendimiz Gününüz aydın olsun Sezar. Ne düşünüyorsunuz? Bugün çıkmak niyetinde misiniz? Ne olur gitmeyin evde kalın. Sizi korkutan şeyler Kalpurnia... ...Sezarla karşılaştıkları zaman... ...yok olmaya mahkumdur. Bugün olanlardan korkuyorum Sezar. Bir aslan sokak ortasında doğurmuş. Mezarlar açılmış, ölüler ortalığa dökülmüş. Bulutlarda ateşten savaşçılar dövüşüyor... ...kapitole kan yağıyormuş... Atlar kişniyor can çekişenler inliyor Hayaletler bağırarak sokaklarda dolaşıyormuş Sezar ah, Sezar bu olaylar beni korkutuyor Korkaklar ölmeden önce bir çok defa ölürler Yürekli olan ölümü ancak bir defa tadar Ölümün ne zaman geldiği belli olmayan Tabi bir sonuç olduğunu bildikleri halde insanların ölümden korkması Bana garip görünüyor ha, İşte haber geldi Falcılar ne diyor Kestiler mi kurbanı Bugün dışarı çıkmanızı istemiyorlar efendimiz Kurbanlardan birinin içine açtıkları zaman hayvanın yüreğini bulamadılar <Gülüyor> ah. Tanrılar korkaklığı utandırmak istemişler Korku yüzünden evde kalırsa Sezar yüreksiz bir hayvan olacak Hayır evde kalmayacağım Tehlikenin kendisi çok iyi bilir ki Sezar ondan daha korkulmaya layık. Ah, efendimiz bugün çıkmayın Sizi evde tutanın kendi korkunuz değil benim korkum olduğunu ilan edin Antonyus'u senatoya göndeririz... ...rahatsız olduğunuzu söyler. Dizlerinizle kapanıp bunu sizden rica ediyorum. Pekala. Antonyus keyifsiz olduğumu söylesin. Seni sevindirmek için evde kalıyorum. İşte Decius geldi. Benim tarafından Antonyus'u o söylesin. Sezar'a saygılar. İyi sabahlar. Sezar'ı senatoya götürmeye geldim. Selamımı senatörlere götürmek... ...ve bugün senatoya gitmeyeceğimi söylemek için... ...tam zamanında geldiniz. Gidemeyeceğim desem yalan söylemiş olurum Gitmeye cesaret edemeyeceğim desem Daha büyük bir yalan söylemiş olurum Gitmeyeceğim Çünkü gitmek istemiyorum Bunu onlara söyleyin e, Rahatsız olduğunu eklemeyi unutmayın Hayır Sezar yalan haber gönderemez Gelmeyecek de o kadar Kudretli Sezar bir sebep gösterin ki benimle eğlenmesinler Sebep benim isteğimdir Gitmek istemiyorum Senatoyu inandırmak için bu yeter Ama size ayrıca söyleyeyim ki Çünkü sizi severim Karım Kalpurnia evde kalmamı istiyor... ...bu gece rüyasında çeşme gibi yüz yerinden kan boşanan heykelimi görmüş... <gülüyor> ...birçok cüretli Romalı oraya gelip ellerini ıslatıyormuş... ...bu rüyayı uğursuz sayan Kalpurnia evde kalmam için diz çökerek yalvardı... Rüya kötü yorumlanmış... ...tam tersine iyi bir rüya bu... ...kanınızla ellerini yıkamayan koşan Romalılar... ...büyüyen Roman'ın kutsallığından yararlanmaya çalışıyorlar... ...pek güzel açıkladınız... Senato bugün kudretli Sezara bir taş sunmaya karar verdi. Gitmeyeceğinizi söylersem vazgeçebilirler. Bundan başka içlerinden biri Senato'yu Sezarın karısı daha iyi bir rüya görene kadar tatil edelim diye bağıracak olursa bu şaka herkesin ağzına yayılacak ve Sezar korkuyor diyecekler. Korkularınızın ne kadar boş olduğunu anlatınız mı Kalpurnya? Sizi dinlediğime utanıyorum. Senato'ya gideceğim. İyi sabahlar Sezar. Evime hoş geldiniz, Brutus. Bu kadar erken mi kalktınız? İyi sabahlar, kaska. İyi sabahlar, Publius. Saat kaç, Brutus? Saat sekizi çaldı, Sezar. Şanlı Sezar'a sabahlar, hayır olsun. Aa, görüyor musunuz? Bütün gece zevk ve sefasına dalan Antonius bile erken geldi. <gülüyor> günaydın, Antonius. Günaydın. Şimdi buyurun dostlarım hep beraber şarap içelim. Sonra birlikte çıkarız. Hı? ...Artemidor... ...Sana derim ki Sezar... ...Bürütüs'e güvenme... ...Kassius'ten kendini gözet... ...Sinne'yi gözden kaçırma... Trobanüse inanma... Metellus Simber'e dikkat et... ...Kassius'u gücendirdin... ...Bütün bu adamların... ...amacı... ...senin için... ...kardeşçe değil... ...kendini gözet... Kudretli tanrılar seni korusun Dostun Artemidor Burada Sezar'ın yolu üstünde bekleyecek Ve şu kağıdı bir dilekçe gibi kendisine vereceğim Sezar bu kağıdı okursan yaşayacaksın Yoksa alın yazın hainlerle birleşecek Rica ederim Lucius Senato'ya koş çabuk git Bana hemen cevap getir Hadi ne duruyorsun? Orada ne yapacağımı anlamak için bekliyorum efendim Bana efendinin iyi olup olmadığı haberini getireceksin e, Çıkarken biraz rahatsızdı da Sonra Sezar ne yapıyor? Yanında kimler var? Dur bakayım Bu gürültü ne? Ben bir şey duymuyorum Rüzgarın kapitolden savaş gürültüsüne benzer karışık bir uğultu getirdiğini duyuyorum Nereden geliyorsun falcı? Evinden geliyorum Saat kaç? Dokuz sularında Sezar Kapitol'e gitti mi? Daha gitmedi Giderse kendisi için iyi olmayacak Neden böyle konuşuyorsun? Bildiğim bir şey mi var? Bildiğim bir şey yok ama korktuğum çok şey var Yolda karşılaşınca Sezar'la konuşacağım Hadi şimdilik hoşçakalın Ben kendime daha emin bir yer arıyorum Burada yol çok dar Benim gibi yaşlı bir adamı Ezebilirler ben de eve girmeliyim oh, Kadın kalbi ne kadar da zayıf Oh Brutus Tanrılar yardımcın olsun Lucius koş kocama benden haber götür Ona neşeli olduğumu söyle Sonra buraya dön Bekliyorum hadi Mart ayının 15'i oldu Evet Sezar ama daha gitmedi Sezar'a selam şu dilekçeyi oku Trobonyos şu dilekçeyi uygun bir zamanda okumaz da rica ediyor Sezar. Sezar önce benimkini oku Dostun Artemidorumkini Bu seni yakından ilgilendiren bir dilekçedir Okunu büyük Sezar Şahsımıza ait olanları başka zaman okuruz Kayıtsızlık etme Sezar Hemen oku Deli mi bu adam. Hadi kadar Sezar'a yol ver. Ne o? Ne o dilekçelerinizi böyle sokak ortasında mı veriyorsunuz? Kapitole gelin, Kapitole gelin. Planımızın başarılı olmasını dilerim Cassius. Hangi plan Publius? Hoşça kalın. Sezar'la görüşülecek bir işim var. Publius ne dedi? Planımızın başarılı olmasını diliyor. Açıklar mı dersiniz? Görmüyor musunuz Sezar'a bir şeyler söylüyor Gözden kaçırmayın onu Kaska, Kaska çabuk ol yakalanmaktan korkuyoruz Ne yapalım Brutus Ya Cassius mahvolur ya da Sezar Çünkü kendimi öldüreceğim Sakin ol Cassius Bak Publis gülümsüyor Sezarınsa yüzü hiç değişmedi Görüyor musunuz Trebonius Marcus Antonius'u uzaklaştırıyor Sezar oturdu Sokulalım Kanka. İlk hançeri siz bulmalısınız Hadi yanına gidelim Allah <Gülüyor> Pek pek büyük, pek kudretli Sezar Ben Metellus Simber, önünüze diz çökerek size yalvarıyorum Metellus Simber Sana önce şunu söyleyeyim ki Bu iyilmeler, bu diz çökmeler Ancak adi bir adamın kanını tutuşturup Eskiden verilmiş kararlarını değiştirebilir Yalnız budalaları etkileyebilecek tatlı sözler Köpekçe yaltaklanmalarla Sezar'ın damarlarındaki sert kanı yumuşatabileceğini sanma. Kardeşin sürüldü Onun için iliyorsan Seni pis bir köpek gibi yolumun üstünden kovarım Bil ki Sezar Haksız hiçbir şey yapmaz Ve sebepsiz kimseye acımaz Sürgündeki kardeşimin geri gelmesi için Sezar'ı kandırabilecek benimkinden daha tatlı bir ses yok mu? Sezar Senden onun serbest olmasını rica ederek Elini öperim ne dedin Brutus? Kas üstü ayaklarına kapanarak onun bağışlanmasını diler. Ben gökyüzünde tek olan kutup yıldızı gibiyim. Hiç değişmem. Gökler sayısız kıvılcımlarla süslü. Hepsi de parlak. Hepsi ateşten. Ama içlerinde değişmez olan yalnız biri. Simberi sürerek dayanıklılığımı gösterdim. Sürgünde bırakarak gene öyle kalacağım. Ah, Sezar! Büyük Sezar! Brutus, boşuna yalvarmış oldu! Ne dersin kaska? Benim yerime kolun söylesin! de mi Brutus? Öl Sezar! Özgürlük! Kurtuluş! Koşunuz! Yollarda bağırıp ilan ediniz! Zorbanlık bitti! Sezar öldü! Hadi! Hadi bir kaçınız gidip mahkemede... ...özgürlük, istiklal, kurtuluş diye bağırsın! Senator arkadaşlar! Vatandaşlar! Korkmayın! Kaçmayın! İhtiras borcunu ödedi Romalılara bizden hiçbir zarar gelmeyecek Haydi Püblius bunu herkese duyur İşte sizinle geldi Antonius nerede? Şaşkın bir halde evine gitti. Erkek kadın çoluk çocuk herkes bağışarak kaçışıyor Sezar'ın dostları olduğumuzu gösterdik Onu ölüm korkusundan kurtardık Eğilin Romalılar eğilin Sezar'ın kanıyla ellerimizi yıkayıp Kılıçlarımızı boyayalım Sonra büyük alana gidip Kanlı kılıçlarımızı sallayarak Yaşasın barış Yaşasın özgürlük diye bağıralım Eğilip ellerimizi satalım. Kim bilir önümüzde kaç yüzyıl Bilmediğimiz dillerde bu muhteşem sahne Tekrar tekrar oynanacak Ve her defasında Bizim vatana özgürlük getiren Kahramanlar olduğumuz söylenecek Bir gelen var Antonius'un adamı değil mi o Brutus Efendim bana karşınızda diz çökmem emretti Marcus Antonius şöyle buyurdu. Brutus soylu, akıllı, yürekli ve erdemlidir. Sezar kudretli, cüretli ve azimliydi. Brutus'a de ki kendisini sever ve sayardım. Brutus Marcus Antonius'un güven içinde yanına girmesine izin verirse ve ona Sezar'ın ne sebeple öldürüldüğünü açıklamak lütfunda bulunursa Marcus Antonius ölen Sezar'ı yaşayan Brutus kadar sevmeyecek ve soylu Brutus'a hizmet edecektir. İşte efendim Marcus Antonius böyle söylüyor. Efendi akıllı ve yürekli bir Romalıdır. Gelmek istiyorsa bundan kıvanç duyacağımı ve kendisinin geldiği gibi sağlıklı olarak geri dönebileceğini buna namusumla söz verdiğimi ona bildir. Hemen gidip söylerim efendim. izninizle. Antonius kolaylıkla dostlarımız arasına girecektir. Böyle olmasını ben de çok isterim ama korkuyorum ondan. Benim sezgilerim de her zaman doğru çıkar. İşte Antonius geliyor. Hoş geldiniz Marcus Antonius. Efendiler Niyetinizin ne olduğunu Sezardan başka daha kimlerin kanının döküleceğini Kimlerin tehlikeli sayıldığını bilmiyorum Benden korkuyorsanız Kızıl ellerinizde hala kan varken Bu isteğinizi de yerine getirin Bin yıl yaşasam bile Kendimi ölüme bu derece hazır bulamam bir daha Hiçbir yer, hiçbir ölüm beni burada Sezar'ın yanında bu yüzyılın en büyükleri tarafından öldürülmekten çok sevindiremez. Antonyus, bizden ölümünüzü istemeyiniz. Yaptığımız işten kanlanan ellerimiz bizi gaddar gösterse de siz yüreklerimizi dolduran sevgiyi görün. Sezar'a kıyan Roma'ya olan sevgimizdir. Size karşı kardeşlik duygularıyla doluyuz. Sizi sevgi ve saygıyla karşılıyoruz. ...yeni işlerin dağıtılmasında hiçbir oy... ...sizinki kadar etkili olmayacak. Yalnız korkudan ne yapacağını şaşıran halk... ...duruluncaya kadar sabredin. O zaman kendisini bu kadar sevdiğim halde... ...Sezar'ı vurmaya neden karar verdiğimi size açıklarım. İyiliğinizden kuşkum yok. Hepinizin elini sıkmak isterim. Elinizi verin Marcus Brutus. Önce sizin elinizi sıkmak isterim. Sonra Cassius sizinkini. Sonra da Decius sizinkini. Ve sizinkini... Cesur Kask'a Şu anda ruhun bizi seyrediyorsa Soylu Sezar Cesedinin önünde düşmanlarının Ellerini sıktığımı görmek Sana ölümden acı gelecektir Bağışla beni Sezar Burada çevrildin koca geyik Şurada düştün Ey dünya Sen bu geyiğin ormanıydın Nasıl oldu da prenslerin vurduğu bir geyik gibi buraya uzandı Mercos Antonyos Beni bağışlayın Caius Cassius Bu kadarını Sezar'ın düşmanları bile söyler Dostlarımız arasında mı sayılmak istiyorsunuz Yoksa sizi hiç hesaba katmadan mı işimize bakalım Ellerinizi sıktım sizinle beraberim Bana Sezar'ın ölüm sebebini açıklayacağınızı umarım Tabii Yoksa bu kanlı bir cinayet olurdu Sebeplerimiz o kadar akla yakın ki Sezar'ın oğlu bile olsaydınız bize hak verirdiniz bir isteğim de şu. Cenaze töreninde bir dosta yakışır biçimde bir söylev vermeme izninizi rica ediyorum. Tabii Marcus Antonius. Bir dakika Brutus. Cenaze töreninde Antonius'un konuşmasına sakın razı olmayın. Sözlerinin halk üzerindeki etkisini düşünmüyor musunuz? Acele etmeyin Cassius. Kürsüye önce kendim çıkıp Sezar'ın ölümünün sebeplerini anlatacağım. Antonius'un Bizim iznimizle konuştuğunu açıklayacağım Bu bizim için zararlı olmaktan çok yararlıdır Bu işten hiç hoşlanmıyorum Marcus Antonius Sezar'ın cesedini alıp hazırlayın Vereceğiniz söylevde onun hakkında istediğiniz kadar iyi şeyler söyleyebilirsiniz Ancak bizi suçlandıracak Tek kelime kullanmamaya dikkat edin Bizim iznimizle hareket ettiğinizde Eklemeyi unutmayın Yoksa cenaze törenine katılamazsınız Teşekkür ederim Öyleyse şimdilik hoşça kalın. Biz gidiyoruz siz kalıp cenazeyi hazırlarsınız Celatlarının önünde Güçsüz ve yumuşak göründüğümden dolayı Beni bağışla Sen gelmiş geçmiş insanların En büyüğüsün Yüce kanını dökenlere Lanet olsun Hey kim var orada Buyur Matthews Antonyos sen Oktav Sezar'ın hizmetindesin değil mi? Evet Marcus Antonius Sezar ona Roma'ya gelmesini yazmıştı ya Bu gece Roma'ya yedi fersahlık bir yerde yatıyor Sezar Kalbin yüceymiş Çabuk onun yanına dön Ve olanları kendisine haber ver Burada yaslı bir Roma Tehlikeli bir Roma Oktav için güvenli olmayan bir Roma var Yok biraz dur Cenaze töreninden önce gitme. Orada halkın bu gaddarlık için ne düşündüğünü anlamaya çalışacağım. Genç çok buna göre durumu anlatırsın. Hadi şimdi bana yardım et de Sezar'ı taşıyalım. burada kaldı. Ben Dostlar, Romalılar, vatandaşlar. Namusuma inanın, ona saygı duyun. Ve daha iyi yargılamak için... ...söylenenleri düşünüp karar verin. Sezar... İçinizde Sezar'ın eski bir dostu varsa... ...ona Brutus'un Sezar'a karşı duyduğu sevginin... ...onunkinden az olmadığını söyleyeceğim. Bu dost ölü olduğu halde... Brutus'un niçin Sezar'a el kaldırdığını soracak olursa... ...ona cevabım şu olacak. Sezar'ı seviyor... Ama Roma'yı ondan daha çok seviyorum Sezar'ı hayatta görüp esir olarak mı yaşamayı istersiniz Yoksa Sezar'ın öldüğünü görüp hür yaşamayı mı? Hür yaşamayı! Sezar beni severdi ona ağlıyorum Mutluydu bunun için seviniyorum Yürekliydi saygı duyarım ama ihtiraslıydı ve onu öldürdüm Böylece dostluğu için göz yaşı, cesaretine saygı ve ihtirasına ölüm. İçinizde esir olarak yaşamayı isteyecek kadar alçak kim vardır? İçinizde raval olmayı isteniyecek kadar sefil kim vardır? İçinizde vatanlı seviyecek kadar rezil kim vardır? Öyle biri varsa ortaya çıksın. Çünkü ona hakaret ettim Cevap bekliyorum Öyle kimse yok Neyse ben de kimseye hakaret etmedim Ben Sezar'a Sizin Brutus'a yapabileceğinizden Kötü bir şey yapmadım Ölümünün sebepleri Kapitolde açıklandı İşte cenazeyi getirdiler Marcus Antonius önde Matem alayı veriyor. Son bir sözüm var Roma'nın yararı için en iyi dostumu öldürdüm. Onu öldüren şu hançeri... ...memleketimin yararı için kendime saklıyorum. Yaşasın! Yaşayın, durursun, yaşayın, Yaşasın! Ona bir akıdan omuzlarımızda taşıyalım. Her şeyimizi ona dönelim. Vatandaşlarım, vatandaşlarım. Durur, durur, durur. Sevgili Yaşasın, vatandaşlarım. Durur. Bırakın evime yalnız gideyim. Beni sevindirmek isterseniz... Burada Marcus Antonius'la kalın. Sezar için Marcus Antonius'un söyleyeceklerini saygıyla dinleyin. Kendisine bu izni biz verdik. Rica ederim, söylevi bitmeden benden başkası buradan ayrılmasın. Hoşça kalın dostlarım. Yolunuz açık olsun, Marcus Antonyos'u dinleyelim Kürsüye çıkın da söyledikleriniz duyalım Saylı Antonyos Brutus adına sizlere teşekkür ederim Hadi Brutus için ne dedi ha? Brutus adına hepimize teşekkür ediyor Brutus başla. için kötü bir şey söylemezse iyi eder Mezar zalimin biriydi Tanrı'ya şükür Roma ondan kurtuldu Söyledik Antonyos konuşuyor Sosur. Sosur. Dostlar Romalılar Vatandaşlar Kulağınızı bana verin ben Sezar'ı övmek için değil, gömmek için geldim. <gülüyor> Bir insanın yaptığı kötülükler kendinden sonra da yaşar. İyiliklerse birlikte gömülür. Sezar'ınki de böyle olsun. Soylu Brutus Sezar'ın ihtiraslı olduğunu söyledi. Bu doğruysa Sezar'ın suçu büyük. Ve bunu en ağır biçimde ödedi. Sezar benim dostumdu. Ama Brutus onun ihtiraslı olduğunu söylüyor. Ve Brutus saygıdeğer bir kimsedir. <gülüyor> <gülüyor> Sezar Roma'ya ülkeyi zenginleştiren birçok esir fidye getirdi. Sezar bu yüzden mi ihtiraslıydı? Yoksullar inlediği zaman Sezar da ağladı. Hırz daha sert bir kumaştan olsa gerek. Hepiniz gördünüz. Lupercal yortusunda kendisine üç defa tat sunuldu. Üçünde de geri çevirdi. Hırs bu mudur? Ama Brutus onun haris olduğunu söylüyor. Ve hiç şüphesiz Brutus soylu bir kimsedir. Evet, Sezar'ı hepiniz severdiniz. Ve bu sebepsiz değildi. Öyleyse niçin onun yasını tutmayasınız? Beni bağışlayın. Kalbim Sezar'la birlikte şu tabutun içinde Bana sorarsan pek aklı konuşuyor İyi düşünülecek olursa doğrusu Sezar'a haksızlık edildi Korkarım yerine daha kötüsü geçecek Dikkat ettiniz mi ne dedi Sezar üç defasında da Taci geri çevirdi dedi Demek ki Sezar Haris değilmiş Bu ortaya çıkacak olursa Onlara pahalıya mal olur Adamcağızın gözleri ağlamaktan kızarmış Roma'da Antonius'tan büyük adam yok Susun Yine başlıyor bak, bak, bak. Dinleyin Dini. Dün Sezar'ın sözü dünyayı titretirdi. Bugün işte şurada yatıyor Dostlarım ruhunuzu baş kaldırmak için zorlamak isteseydim ...hepinizin saygı değer olduklarını bildiğiniz Brutus'u, Cassius'u haksız bulacaktım. Bu adamları haksız bulmaktansa kendimi, sizleri haksız bulmayı yeğ tutarım. Ama işte Sezar'ın mührüyle mühürlenmiş bir kağıt. Bunu odasında buldum. Bu onun vasiyetnamesi. Basiyet i̇çindekileri basiyet. bilecek olsaydınız özür dilerim, okumak niyetinde değilim içindekileri. Allah Allah. Sezar'ın yaralarını kucaklayıp Kutsal kanıyla mendillerinizi ıslatmak Ve bunu ölürken çocuktan toruna bırakılan Armağanlar gibi saklamak isterdiniz Vasiyetnameyi bize okuyun evet. Vasiyetnameyi bize okuyun, vasiyetname, okuyun. Vasiyetname, vasiyetname, vasiyetname. Sabırlı olun dostlarım Sabırlı olun Onu okumamalıyım Sezar'ın sizi ne kadar sevdiğini öğrenmenizin zamanı değil Siz ağaçtan değilsiniz Taştan da değilsiniz Siz insansınız ...ve insan olduğunuz için vasiyetnameyi öğrenince... ...nefret duygusuna kapılırsınız. Onun mirasçısı olduğunuzu bilmemeniz de... Vasiyetnameyi bakıyorsunuz! Sezar'ın Biraz sabırlı olamaz mısınız? Size vasiyetnameden söz etmekle pek ileri gittim. Hançerleriyle Sezar'ı öldüren saygıdeğer kimselere haksızlık ettim. <gülüyor> Bundan korkarım. <gülüyor> Bu saygıdeğer dediğin adamlar hepsi hain! Vasiyetname... Vasiyetname... Vasiyetname... Vasiyetname... Vasiyetname... Vasiyetname... Sevinin, sevinin. O cesaretle, o cesaretle yürüyün. Gel alalnız ol tutacaksınız. Evet! Sezar'ın cenazesinin yanına gelin öyleyse. Halkoğlum da göstereyim size onu. Kürsüden inmeme izin veriyor musunuz? Evet, izin veriyor. Evet. Gel alalnız, soylar toyuz. Gözlerinizde yaş varsa dökmeye hazırlanın. Bu mantoyu hepiniz tanırsınız. Sezar'ın onu ilk giydiği günü hatırlıyorum. Nerviyenleri yendiği günün akşamıydı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Kasius'un ançeri şuradan vurdu. Kaskanın açtığı şu geniş deliği görüyor musunuz? İşte sevgili Brutus da şuradan vurdu. Bilirsiniz ki Brutus Sezar'ın dostuydu. Bilirsiniz Sezar onu ne kadar çok severdi. Onun için en acı darbe bu oldu. Sezar Brutus'u da orada görünce Bu nankörlük onu öldüren son vuruş oldu O zaman koca Sezar Yüreği parçalanarak yüzünün mantosunun içine gizledi Ve kanlar içinde pompenin heykelinin Ayaklarına düştü Ah Bu düşüş sevgili dostlarım Onunla birlikte siz Ben Hepimiz düştük İşte ağlıyorsunuz Acınız yüzünüzden belli Bakın işte şu gördüğünüz hainlerin parçaladığı Sezar'ın kendisi. Soylu Sezar, hainler! Ödüler! Ücün, ücünü alacağız Sezar'ın intikam! dostlarım, sizi böyle coşturan ben miyim? Bu işi onlara yaptıran sebepleri anlayamadıysam da o kimseler saygı değer adamlardır. Hiç şüphesiz size bazı sebepler gösterecek kadar akıllıdırlar. Dostlarım, ben Brutus gibi konuşmasını beceririm. Ben hepinizin bildiği gibi sade, açık kalpli ve dostlarını seven bir adamım. Bana halk karşısında Sezar hakkında söz söylemek için izin verenler de bunu pek iyi bilirler. Ben Gerçeği söylemek ve zaten sizin de bildiğiniz şeyleri tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyorum. Sevgili Sezar'ın yaralarına, sessiz dudaklarına bakın. Bu benim yerimde olsaydı o da bu duruma isyan ederdi. İnşallah! öylecek yerim bitmedi. Dostlarım, demin size sözünü ettiğim vasiyetnameyi. Vasiyetname. Açın abi. Açın istiyoruz İndirmek istiyorum vasiyetnameyi. Cezarın mührüyle yürürlenmiş vasiyetname. Romalı her vatandaşa sizin her birinize 75 er veriyor. Soylu sesler. Hayır ağacız. Kralın sesi. Bunlar başka bütün bahçelerini, korularını, kiberin öteki yakasına dikilmiş yemişliklerini bağışlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunların hepsini <Gülüyor> gezip <Gülüyor> öğrenmeniz <Gülüyor> için park yapılmak üzere size ve sizin mirasçılarınıza bırakıyor. O bir Sezardı. Onun gibisi bir daha ne zaman gelir? Hiç Gerçekten. Hiç gelmez! Ateşe verelim taş kalmasın yakın, yakın Artık istediklerini yapsınlar O ne Kim var orada Efendimiz Octavius Roma'ya vardı Ya nerede şimdi Lepidus'la birlikte Sezar'ın evinde Tam zamanında geldi Şimdi kendisini görmeye gidiyorum. Brutus ile Cassius'un Roma'nın kapılarından kaçtıkları söyleniyor. Halkın nefretini duydular demek. Hadi beni Octavius'a götür. Bu adamlar ölecek. Allah'ını işaretledik. Kardeşiniz de ölmeli. Ne dersiniz Lepidus? Sözüm yok. İşaret koyu Antonius. E, bir şartla Antonius. Kız kardeşinizin olup Publius'un da yaşamaması şartıyla... Yaşamayacak Ona da bir işaret koyalım Lepidus şimdi Sezar'ın evine gidip Fasiyet namıyı buraya getirin Masraflı bazı bağışlara eksiltmenin Çaresini arayalım Sizi nerede bulabilirim Burada değilse kapitol diyeyim Güle güle Lepidus İşe koşturulacak değersizim biri Dünya üçe bölündüğü zaman onun bu üçlerden biri olması doğru mu sizce? Hem öyle söylüyorsunuz hem de kimlerin öldürülmesi gerektiğini kararlaştırırken onun da fikrini alıyorsunuz. Ben sizden çok yaşadım Octavius. Bu adama birçok tehlikeli yükün ağırlığını azaltmak için böyle önem verir görünüyoruz. Altın taşıyan eşekler gibi bu yüklerin altında terleyip inleyerek gösterdiğimiz yolda yürüyecek. Yolun sonuna gelince sırtındaki yükü alır onu da çayırda kulaklarını sallayıp otlamaya koyveririz. Ama o yürekli ve tecrübeli bir askerdir. Atım da öyle Oktavius Onun için ben de onu iyi besliyorum ya Bu hayvana dönmeyi, durmayı, koşmayı öğrettim Lepidus da öyle Onu yetiştirmek, alıştırmak gerek Ona istediğimiz gibi kullanabileceğimiz biri gibi bakalım Neyse Bunları bırakalım da Önemli şeylerden söz edelim Oktavius Brutus ile Cassius kuvvet topluyorlar Onlara karşı durabilmek için En kısa zamanda hazırlanmalıyız Dostlarımızı birleştirip kuvvetimizi çoğaltalım Hemen bir toplantı yapmak zorundayız Ben de öyle düşünüyorum Korkarım yüzümüze gülenlerden çoğu yüreklerinde düşmanlık taşıyor. Dur! Dur emri tekrarla. Dur! Dur! Dur! Söyle botos. Bana karşı haksızlık ettiniz Ben şimdiye kadar düşmanlarıma hakaret etmiş bir adam mıyım ki Bir kardeşe hakaret edeyim Cassius Bu soğuk duruşunuz bile hakaretler gidiyor. Kendinize gelin Cassius Sizi pek iyi tanırım Aramızda dostluktan başka bir şey görmemesi gereken Ordularımızın önünde tartışmayalım Cassius sizi çadırımda kabul edeceğim Orada dinlerim sizi Para karşı haksızlık ettiniz Lucius Pella'yı ona karşı iyi tanıklık etmiş olmama rağmen Serdenlerden armağan almak bahanesiyle suçlandırdınız Oysa ben onu çok iyi tanırım İzin verin de söyleyeyim Cassius Memuriyetleri para karşılığında Değersiz adamlara satmaktan dolayı Sizi de suçluyorlar bu, bu, bu, Bunu söyleyen Brutus olmasaydı Tanrılar hakkı için bu son sözü olurdu Mart ayının 15'ini hatırlayın Büyük Sezar'ımızın kanı Adalet için dökülmedi mi? Dünyanın birinci adamını hırsızları korumak... ...ve pis armağanlarla parmaklarımızı kirletmek için mi vurduk? Böyle bir Romalı olmaktansa bir köpek olup... ...aya karşılığımı ye tutarım. Hiç kendinizi unutuyordunuz Brutus. Ben sizden daha tecrübeli bir askerim. Siz artık eski Kasyus değilsiniz. Çok ileri gitmeyin. Çok ileri gitmeyin sonunda kendimi kaybedeceğim. Hayatınızı düşünün ve beni kızdırmayın. Hadi oradan çılgın. Allah Allah buna ne demeli. Bugünden sonra sizi kızmış görürsem gülücüyüm. Bu dereceye geldi ha. Benden daha iyi bir asker olduğunuzu söylüyordunuz. Gösterin bakalım. Kendi hesabıma mert bir adamdan ders almak... beni sevindirecek. Sezar bile sağlığında bana böyle muamele etmeye cesaret edemez. Susun! Asıl siz onu kızdırmaya cesaret edemezdiniz. Siz beni sevmiyorsunuz. Ben sizin kusurlarınızı sevmiyorum. Dost göz onları görmez. Ancak bir dalkavuğun gözü görmez onları. Gel Antonius, Gel Octavius sen de gel! Kasius'ten öcünüzü alın... Çünkü sevdiğinden hıyanet, kardeşinden bir esir muamelesi gören Kasyus, bu dünyadan usandı artık! İşte... işte hançerim! işte açık göğsüm! Romalıysa na'lı oğlum Hurtus! Yüreğimi sana veriyorum! Sezar'ı vurduğum gibi vur! Biliyorum ki en çok nefret ettiğin zaman bile Sezar'ı Kasyus'ten daha çok seviyorsun! Hançer'i kınına sok! Kasyus! Dilediğinizi yapın! İzin veriyorum! ...bundan böyle sizin tarafınızdan yapılacak bir terbiyesizliği bile şaka sayacağım. Annemden bana miras kalan bir yırçınlığın etkisiyle yaptığım terslikleri bağışlayacak kadar seviyor musunuz beni? Bundan böyle sizin yerinize, annenizi azarlayacağım Kasius. Dostum, benim ne kadar acı çektiğimi bir bilseniz... ...kimse bu durumda benden daha dayanıklı olamaz. Karım Portia öldü. Nasıl? Portia öldü mü? Evet Kasius. öldü. Siz... Gene sizi kızdırdığım zaman Beni öldürmediniz Benim yokluğum genç Octavius Ve Marcus Antonius'un kuvvetlendiğini görmek Onu mahvetmiş Aklını oynatmış Hizmetçiler yokken yanmış kömür yutmuş Tanrım Artık başka şey konuşalım Bana bir bardak şarap verin İşte Mesela da geliyor Hoş geldiniz cesur Mesela Şimdi oturup yapacağımız işleri konuşalım Aldığım mektuplarda genç Octaviusla Marcus Antonius'un önemli kuvvetlerin başına geçerek Bey'e doğru ilerlediklerini haber veriyorlar. Ne dersiniz mesela? Bana gelen mektuplarda da aynı haber var. Ayrıca Octavius, Antonius ve Lepidus kanun dışı bir emirle yüz senatörü ölüme mahkûm etmişler. Mektuplarımız birbirini pek tutmuyor. Benimkilerde öldürülen 70 senatörden söz ediliyor. Cicero da bunların içinde. Cicero. Evet Cicero da kurbanların arasında. İşimize dönelim. Filip Bey üstüne ani bir saldırıya ne dersiniz? Doğru bulmam Niçin? Düşmanın bizi araması daha doğru olur Onlar askerlerini yormuş olacaklar Oysa biz onları dinlenmiş durumda karşılayacağız Bence düşman tam tersine gittikçe kuvvetlenecek Çünkü Filip Bey yöresindeki ülkeler bizi sevmiyor biliyorsunuz Vergi topladık onlardan Oralardan düşmana katılan çok olacaktır bu milletleri arkamızda bırakarak Onlarla doğrudan Filippe'de karşılaşacak olursak Daha uygun olur Beni dinleyin sevgili kardeşim İzin verin de Cassius Biz şimdi en kuvvetli olduğumuz günleri yaşıyoruz Bundan yararlanmak zorundayız Mutlaka öyle olmasını istiyorsanız yürüyelim Brutus. Onlarla Filippe'de karşılaşırız Şimdi gidip dinlenelim Sabah Şafak'la birlikte kalkıp harekete geçeriz Uğurlar olsun Cassius İyi geceler mesela Güle güle gidin İşte Antonyus umudumuz gerçekleşti. Siz düşmanın tepelerde kalacağını... ve Ovası'na inmeyeceğini söylüyordunuz. Oysa tersi oldu. Burada bize saldırarak savaşa girmek... ...niyetinde oldukları anlaşılıyor. Korkunun verdiği yalancı bir cüretle ilerleyerek... ...bizi korkutmak istiyorlar. Ama aldanacaklar. Yavaş yavaş askerlerinizi sürerek ovanın sol yanını tutun. Ben cephemi sağ tarafta kuracağım. Sol yanı siz tutarsınız. Böyle bir zamanda benimle çatışmak neden Oktav? Ben sizinle çatışmıyorum. Sadece böyle olmasını istiyorum. Duruyorlar, bizimle görüşmek mi istiyorlar dersiniz? İlerleyip ne istediklerini anlayalım. Antonius, savaş işareti verelim mi? Hayır Sezar, ilerleyelim. Generaller bizimle görüşmek istiyor. İşaret verilinceye kadar yerinizden kımıldamayın. Dövüşmeden önce görüşelim, değil mi vatandaşlar? Bizim sözle işimiz yok! İyi sözler kötü darbelerden iyidir Octavius. Siz iyi sözlerinize kötü darbelerinizi karıştırıyorsunuz Brutus Yaşasın Büyük Sezar diye bağırarak Sezar'ın kalbini deldiniz. Aydi iş başına Bakın işte kılıcımı çekiyorum Bu kılıcın ne zaman kınına gireceğini sanıyorsunuz Sezar'ın 33 tane yarasının öcünü almadıkça asla İşte yüzünüze karşı meydan okuyoruz hainler Bugün dövüşmeye cesaretiniz varsa haldi savaşa! Yoksa yüreklendiğiniz zaman çıkarsınız karşımıza! Bin mesela binatına koş! Şu emirleri öteki alaylara götür! Hep birlikte yüklensinler, ani bir baskın oktaviusu devirecek! Haydi mesela uç, hep birlikte saldırsınlar! Bak bak bak! Tiyos, bak! Aksaklar kaçıyor lan! Ah, Brutus işareti çok erken verdi. Bütün kuvvetiyle Octavius'a yüklendi. Oysa Antonius etrafımızı çevirmiş. Bakın Pindarus geliyor. Bakalım ne haber getirdi. Kaçın efendim kaçın! Antonius çadırınıza girdi. Kaçın Soylu Katsyus uzaklara kaçın! Bakın Cetius, şu ateş içinde gördüklerim benim çadırlarım mı? Evet efendimiz. Titius beni seversen bin atıma... ...en uzaktaki topraklara kadar git gel. Oralar bizim mi düşmanın mı öğrenmek istiyor? Şimdi uçar giderim efendimiz. Pindarus sen de şu tepenin üstüne çık Etrafta ne görürsen bana haber ver Peki efendimiz Bugün doğduğum gün Başladığım yerde bitireceğim bu işi Pindarus ne görüyorsun Titius ardından dolu dizgin gelen Attılar tarafından çevirdi. Hala dört nola gidiyor Ama işte neredeyse yakalayacaklar İşte bir kaç yere atladı Onu atladı <Gülüyor> Yakaladılar Dinleyin Demişten bağırışıyorlar Pinarus yeter Çak adamım ben Sevgili arkadaşımın esir edildiğini gördüğüm halde hala yaşıyorum Pinarus Pinarus buraya gel Ben seni Perslerden esir almıştım O zaman canını kurtaracak olursam Bütün emirlerimi yapacağına yemin etmiştim Şimdi sözünü tutmak sırası geldi Sezar'ın barını delen şu kılıcı göğsüme saplaman şartıyla seni azat ediyorum. Şu kabzayı tut ve yüzümü örttüğüm zaman kılıcı indir. Hadi, hadi geçikme, hadi. İntikamını aldın Sezar. Seni öldüren kılıcıla. <gülüyor> Artık özgürüm. Ah Cassius. Pindarus bu ülkeyi terk edecek O kadar uzağa gidecek ki Kimse nerede olduğunu bilmeyecek Bu bir ödeşme Titinius Çünkü Cassius'un alayları Antonius tarafından yenilgiye uğratıldı ama Oktavius de soylu Brutus tarafından tepelendi Bu haberler Cassius'e kuvvet verecek mesela Onu nerede bırakmıştınız? Esiri Pindarus'la birlikte şu tepenin üstünde Şu yerde yatan o mu yoksa? Canlı bir adam değil ki bu Tanrım yoksa O mu? Oydu mesela Ama artık Kasyus yok Pindarus neredesin Pindarus Sen onu ararken ben de soylu Brutus'a acı haberi vermeye gidiyorum Hadi çabuk mesela Ben de Pindarus'u arayacağım Niye gönderdin beni sevgili Kasyus Dostlarınla karşılaşmadın mı Sana vermek üzere şu zafer çelengini alnıma koymadılar mı Alkışları duymadın mı Anlaşılan sen bütün bunları yanlış yorumladın. İşte çelengi senin alnına koyuyorum. Brutus onu bana senin için vermişti. Gel Brutus. Cassius'un benim dostum olduğunu gör. Izin verin tanrılar. Bir Romalıya düşen budur. Cassius'un kılıcı gel. Titinius'un kalbini... Oh. Nerede mesela mesela nerede yatıyor Bakın şurada Tanrım yanında da Titinius Titin yüzün yüzü göklere çevirmiş Kendini vurmuş Ah Sezar hala kudretlisin Ruhun yeryüzünde dolaşıyor Ve kılıçlarımızı kendi kalplerimize çeviriyor Gelin Lucius. Siz de genç katon savaş meydanına Ordularınızı ileri sürün Flavius Şimdi saat üç Romallar geceden önce kısmetimizi bir daha deneyeceğiz Ya teslim, ya ölüm. Yol verin. Atolius'a Brutus'un tutulduğunu söyleyin. Durun geliyor. Brutus yakalandı efendimiz. Nerede? İşte burada. Bu Brutus değil, bu Lusilius. Ama bu da ondan aşağı kalmaz. Kendisine iyi davranın. Bu adamların düşmanım olacak yerde dostum olmasını isterdim. Gidip diri neredeyse Brutus'u arayayım. Octavius'un çadırına gelir haber getirirsiniz. Efendim Brutus nerede? Brutus yalnız kendisi tarafından yenildi. Ölümünün şerefiyle övünebilirsiniz. Efendim nasıl öldü Stratum? Kılıcını tuttum... ...o da üstüne atladı. O... ...bütün Romalıların... ...en soylusuydu. Gizli anlaşmaya girenlerin... ...hepsi Sezar'ı kendi kinlerinden dolayı öldürdü. Yalnız Brutus halkın yararını düşündü. Hayatı o kadar temizdi ki... ...bütün dünyaya o bir insandı diye bağırabiliriz. Cenazesi bir askere layık törenle kaldırılsın. Bize gelince gidip bu başarılı günü kutlayalım. Jül Sezar adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan William Shakespeare. Türkçesi Mehmet Şükrü Erdem. Uygulayan Özcan Eren. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Sezar Toron Karacaoğlu Kaska Kani Kıpçak Kaliforniya Gül Gülkün Antonius Doğan Bavli Falcı Fadıl Garan Brütüs Muhip Arcüman Kasyus Çetin İpekkaya Siseron Erhan Abir Lüsyüs Engin Gürmen Porçia Jehan Ayral. Desyus, Metin Çoban Sezar'ın uşağı, Sükan Kahraman Artemidorus, Atif Avcı Metellus Sember, Hikmet Eldek Uşak, Argun Kanal, Vatandaşlar, Ümit Gürses, Devrim Parscan Cemil Şahman, Hüsun Tozan Oktavyus, Burçin Oraloğlu Lepidus, Özkan Gürol Titinius Mazlum Kiper Pendarus Doğan Sevsevil Asker, Metin Ergünoğlu Straton, Tansu Konuralp MESELA AFFİFİESARI Radio Radyo su suanerde